Gusl Boy abdesti Namazın doğru olması için, abdestin ve guslün doğru olması lazımdır. Cünüp olan her kadının ve erkeğin, hayızdan ve nifastan kurtulan kadınların, namaz vaktinin sonunda o namazı kılacak kadar zaman kalınca, gusl abdesti alması farzdır. Cünüp olmak, cima ve ihtilam ile olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince, yani pek çok sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü Teala, meleklere, bu kuluma bakınız. Gece üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cünüplükten guslediyor. Şahit olunuz ki, bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim, buyurur. Diğer bir hadisi i şerifte, Kirlenince, çabuk gusl deste alın. Çünkü kirâmen katibin melekleri, cünüp gezen kimseden incinir, buyuruldu i̇mam Gazali, rahmetullahi aleyh buyurdu ki, bir kimse rüyada bana dedi ki, bir miktar zaman cünüp kaldım. Şimdi üzerime ateşten gömlek giydirdiler. Hala ateş içindeyim. Bir hadisi i şerifte de, resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve, rahmet melekleri girmez buyuruldu. Namaz kılan ve kılmayan, Herkes bir namaz vaktini cünüp geçirirse çok acı azap görecektir. Su ile yıkanmak mümkün olmazsa teyemmüm etmelidir. Cünüp olan kimseler şunları yapamaz. 1. Hiçbir namazı kılamaz. 2. Kur'an-ı Kerim'e ve ayetlerine el süremez. 3. Kâbe'yi tavaf edemez. 4. Cami ve mescitlere giremez. Guslün farzları Hanefi mezhebinde guslün farzları üçtür. 1- Ağzın içini yıkamaktır. Ağzın içinde, iğne ucu kadar ıslanmadık yer kalırsa, dişlerin üzeri ve diş çukuru ıslanmazsa, guslü olmaz. 2- Burnu yıkamaktır. Burnundaki kuru kirin altına ve ağızdaki çiğnenmiş ekmeğin altına su geçmezse, guslü olmaz. Ambelî mezhebinde, ağzı ve burnu yıkamak, abdest alırken de, gusülde de farzdır. Şâfî mezhebinde de, gusülde derken niyet etmek farzdır. 3- Bedenin her yerini yıkamaktır. Göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. Tırnaklarda, dudak, göz kapağı veya vücudun herhangi bir yerinde su geçirmeyen maddeler bulunursa, tırnakta oje bulunursa, gusl abdesti alınmış olmaz. Guslün sünnetleri 1. Önce elleri yıkamak. 2. Edep yerlerini yıkamak. 3. Bütün bedeni pislikten temizlemek. 4. Gusülden evvel abdest almak, Yüzü yıkarken gusle niyet etmek. Şafii mezhebinde niyet etmek farzdır. 5. Bütün bedeni üç defa oğarak yıkamak. 6. Bütün vücudu yıkadıktan sonra iki ayağını yıkamak. Gusl abdesti nasıl alınır? Sünnet üzere guslabdesti abdesti şöyle alınır. 1. Önce, temiz olsalar dahi, iki eli ve avret yerini ve bedeninde necaset, pislik bulunan yerleri yıkamalıdır. 2- Sonra, tam bir abdest almalı, yüzünü yıkarken gusle niyet etmelidir. Ayakların altında su toplanmıyorsa, ayakları da yıkamalıdır. 3- Sonra, bütün bedene, Üç defa su dökmelidir. Önce üç defa başa, sonra sağ omuza, sonra sol omuza dökmelidir. Her döküşte o taraf tamam ıslanmalıdır. Birinci döküşte olmalıdır. Gusülde bir uzva dökülen su, başka uzuvlara akıtılırsa, orası da temizlenir. Çünkü gusülde bütün beden bir uzuv sayılır. Abdest alırken bir uzva dökülen su ile başka uzuv ıslanırsa, yıkanmış sayılmaz. Gusl tamam olunca, tekrar abdest almak mekruhtur. Fakat guslederken abdesti bozulursa, bir daha almak lazım olur. Açıklama Dolgu ve kaplama dişi olanlar Hanefi mezhebinde Dişlerin arası ve diş çukurları ıslanmazsa gusül tamam olmaz. Bunun için diş kaplatınca ve doldurunca gusül abdesti sahih olmaz. İnsan cenabetlikten kurtulamaz. Altın, gümüş ve net olmayan başka maddelerden yapılan kaplama ve dolguların altına su girmeyince Hanefi mezhebi alimlerinin hepsine göre gusl abdesti caiz olmaz. Tahtavi, merak felah haşiyesi, 96. sayfasında ve ayrıca bunun tercümesi olan Nîmet-i İslam kitabında şöyle yazıyor. Bir Hanefi'nin, kendi mezhebine göre yapamadığı bir işi yapabilmesi için, Şafii mezhebini taklit etmesinde bir beys yoktur. Bahr-ül ve Faik kitaplarında da böyle yazılıdır. Fakat bu işi yaparken o mezhebin şartlarını da yerine getirmesi lazımdır. Haraç meşakkat olmadan ve şartlarını yapmadan taklit ederse buna müleffik denir ki kolayları toplayıcı demektir. Bu caiz değildir. Kendi mezhebindeki bir farzı yapamayan kimsenin Yalnız bu farzı yapması için başka mezhebi taklid etmesi lazımdır. Fakat bu işi yaparken taklid ettiği mezhebin şartlarını da yerine getirmelidir. Kaplama ve dolgu yaptıran Hanefi mesebindeki bir kimsenin Maliki veya Şafii mezhebini taklid etmesi için gusulde, abdest almakta ve namazda niyet ederken imamı Malike veya İmamı Şafii'ye tabi olduğunu hatırlaması yetişir. Yani gusl abdesti almaya başlarken, niyet ettim gusl abdesti almaya ve Maliki veya Şafii mezhebine uymaya sözünü kalbinden geçiren bir kimsenin gusl abdesti sahih olur. Ağzında kaplama veya dolgu bulunan Hanefi mezhebindeki bir kimse böyle niyet edince, guslü yani boy abdesti sahih olur. Cünüklükten kurtulur, temiz olur. Maliki veya şafii mezhebini taklid edince, abdesti ve namazları sahih olur. Kaplama ve dolgusu olmayanlara da imam olabilir. Şafii mezhebini taklid edenin, imam arkasında Fatiha suresini okuması, kendisinin veya başkasının seveteynine yani iki abdest bozma uzuvlarına eli ayasıyla dokunursa ve nikah ile alması haram olan 18 kadından başka kadının derisine derisi değerse abdest alması, abdestten niyet etmiş olması ve az necasetten de sakınması lazımdır. Kur'an-ı Kerim tutacağı zaman da Şafii mezhebine göre abdestli olması lazımdır. Hanefi mezhebinde olan bir yolcunun, Şafii mezhebini taklid ederek, öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını takdim ve tehir ederek, birlikte kılabilmesi için, Şafii mezhebine göre abdestli olması lazımdır. Kadınların hayz ve Nifas Halleri On bir türlü gusül abdesti vardır. Beşi farzdır. Bunlardan ikisi, kadının hayz ve nifastan kurtulunca, Gusül abdesti almasıdır İbn Abid'in Melhelül Vaiddin adındaki eserinde diyor ki her müslüman erkeğin ve kadının ilmihal öğrenmesi farz olduğunu fıkıh alimleri söz birliğiyle bildirdi. Her Müslüman kadının hayz ve nifas bilgilerini öğrenmesi farzdır. Her müslüman erkeğin evleneceği zaman hayz ve nifas bilgilerini öğrenmeleri lazımdır. Evlenince hanımına da öğretmelidir. Hays, sekiz yaşını bitirip, dokuz yaşına basmış ve sağlığı yerinde bir kızdan veya adet zamanı son dakikasından on beş gün geçmiş olan kadından gelen ve en az üç gün devam eden kana denir. Beyazdan başka her renge ve bulanık olana Hayız kanı denir. Bir kız hayız görmeye başlayınca erginlik çağına girer ve kadın hükmünde olup dinin emir ve yasaklarından mesul olur. Kan görüldüğü andan kesildiği güne kadar olan günlerin sayısına adet zamanı denir. Bu zamanın en azı üç, en fazlası on gündür. Her kadının kendi adetinin gün sayısını ve saatini bilmesi lazımdır. Sekiz yaşını tamamlayan kıza, anasının, anası yoksa, ninelerinin, ablalarının, hala ve teyzelerinin, haiz ve nifas ilmini bildirmeleri farzdır. Nifas, lohusa demektir. Kadından, doğumdan sonra gelen kana denir. Bu kanın en az müddeti yoktur. Kan kesildiği zaman, derhal, guslab deste almalıdır. En çok zamanı 40 gündür. 40 gün tamam olunca kan kesilmese de gusledip namaza başlar. 40 günden sonra gelen kan istihaza yani özür olur. Kadınların nifas, lohusalık günlerini de ezberlemeleri lazımdır. İstihaza özür kanı 3 günden yani yetmiş iki saatten beş dakika bile az olan ve yeni başlayan için on günden çok süren ve yeni olmayanlardan adetten çok olup, on günü de aşan ve hamile, elli beş yaşını geçmiş â ise kadınlardan, dokuz yaşından küçük kızlardan gelen kanlara denir. Bu kan hastalık işaretidir. Uzun zaman akması tehlikeli olup, Doktora başvurmak lazımdır. İstihaza günlerinde bulunan kadın, Sık sık burnu kanayan kimse gibi olup, Bu halde namaz kılabilir ve oruç tutabilir. Hayız ve nifas halindeyken, Kadın, namaz kılamaz ve oruç tutamaz. Tilavet ve şükür secdesi yapamaz. Kur'an-ı Kerime dokunamaz. Cami ve mescide giremez. Kâbe'yi tavaf edemez vatiğde bulunamaz. Temizlenince, oruçlarını kaza eder, namazlarını kaza etmez. Kadının, hayzın başladığını kocasına bildirmesi lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayzın başladığını ve bittiğini kocasından saklayan kadın, melundur buyurdu. Hayz ve nifas kesilince, hemen gusledip yıkanmak farzdır. Allahü Teala'nın emridir. Nikahın gitmesine, yani boşanmaya sebep olan çok söz vardır. İmanın gitmesinden korkar gibi nikahın gitmesinden de çok korkmak lazımdır. Tam İlmihal 585. sayfaya bakınız. Hakk Teala intikamını yine kul ile alır. Bilmeyen ilmi ledünni anı kul yaptı sanır. Cümle eşya halikındır, kul eliyle işlenir. Emri bari olmayınca, sanma bir çöp deprenir.